Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün 11 Eylül ama aslında içerik açısından bugünkü programı yarın için yapıyor gibi olacağız. Çünkü bu akşamki konuğum Ebru Deniz Ozan bu yılın başlarında Ocak ayında yayımlanan kitabı Gülme Sırası bizde alt başlığı da 12 Eylül'e giderken sermaye sınıfı kriz ve devlet alt başlığına sahip bu kitabı üzerinden konuşacağız. Öncelikle e, Ebru Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Ebru Deniz Ozan, e, Dumlu Pınar Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda da Praksis e, Dergisi'nin yayın kurulunda yer alıyor. Evet. E, Ebru Hocam isterseniz şundan başlayalım. 12 Eylül e, üzerine yapılan çalışmalar aslında büyük ölçüde e, sol hareketler, e, işçi hareketleri vesaire üzerinden gidiyor. Hı hı. E, sizi... 12 Eylül'e giderken e, sermaye sınıfını, burjuvaziyi çalışmaya e, iten şey ne oldu? Hı hı. Ee, daha genel bir e, motivasyonu vardı benim için. Yani e, genel olarak Türkiye'de darbeler e, ya da aslında Türkiye tarihi daha çok e, devlet toplum ikili e, perspektifinden okunuyor. Yani e, bunu nasıl... ...daha farklı tarif edebiliriz... ...işte... E, ...devlet toplum... E, ...bürokrasi burjuvazi... E, ...merkez çevre... ...bu da bunun bir boyutu... Evet. Bu ikilikler çerçevesinden okunuyor ve işte niye darbe oldu sorusuna yanıtta işte merkez, istedi merkez istediği için yani elitler istediği için, ordu istediği için ya da işte bürokrasi yani merkez ve çevre arasında ya da bu, bu kesimler arasında bir tür rovanş niteliği yani evet. çevrenin yükselmesine karşı işte çevrenin belli ölçülerde kontrolden çıkmasına karşı işte merkezin tepkisi. Ya da işte elitlerin ordunun tepkisi olarak görülüyor. 60 böyle, 71 böyle, 80 böyle. Anarşik bir ortam vardı Türkiye'de evet. ve e, ordu buna müdahale etmeseydi Müzde, evet. daha kimler ölecekti? Evet. Söylemi hep e, hakim. Evet, evet. E, i̇şte buna alternatif yani bunun açıklayıcı olmadığını e, düşünüyorum sonuçta. E, ve e, Neden? Buna, ne eksik geliyor size burada? yani e, Bu diskur üzerine çünkü şimdiye kadar yüzlerce kitap yayındı evet, ve evet. işte gazetelerde, televizyonlarda da hep hı hı. bu diskur üzerinden, söylem üzerinden açıklanıyor. E, bu bu yaklaşım nasıl sorusunun, e, neden sorusunun yanıtını tam olarak vermiyor. Yani e, birçok şeyin üstünü örtüyor aslında. Yani ordu istediği için darbe yapıyorsa darbenin nedenini açıklamak zorunda değilsiniz aslında. Nasıl olduğunu bu, açıklamak bir şey zorunda oluyor değilsiniz. Aslında. Evet. Yani darbe ordu istiyor. Ya da elitler böyle davranıyor. Devlet zaten hep böyle güçlü Türkiye'de, o yüzden davranıyor, bu şekilde davranıyor. Dolayısıyla e, gerçek anlamda böyle bir toplumsal dönüşümün ardında ne var? E, niye böyle bir e, darbe gerçekleşti? Bu soru, bu sorunun yanıtı e, üstü, bu soru, üstü örtülüyor bu sorunun. Hı hı. Yani bu darbe altındaki toplumsal dinamikler, bu süreç işte örneğin. 70'ler için düşünürsek işte siyasal kriz, ekonomik kriz e, bunları açıklamaya gerek kalmıyor. E, bu anlamda yetersiz bu bakış açısı. İşte bunun alternatif bakış açısı nedir? E, bu daha çok hani topluma, toplumu analiz eden, toplumsal sınıfları analiz eden, toplumsal sınıflar arasındaki ilişkileri e, analiz eden e, bir yaklaşımla açıklanırsa darbeler daha... E, Açıklayıcı olacak, daha doğru olacak. Ee, sermaye emek arasındaki ilişki, sermaye sınıfı e, için, içindeki ilişkiler, sermaye sınıfının iç ilişkileri, e, işçi sınıfı ile ilişkisi, işte devlet iktidarla ilişkisi. E, bunlar çok boyutlu. Sermaye birikiminin o dönemde aldığı biçim, e, o bunun krizleri. Yani siyasal, toplumsal e, ve iktisadi krizlerin bir bütünü, ya bu süreçlerin açıklanması gerekiyor. Gerçek anlamda darbeyi tanımlamak, darbenin e, böyle bir devlet biçimdeki değişimi açıklamak için temelde bu süreçlere bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet yani kitabın e, Temel... özellikle giriş ve ön söz bölümünde de evet. net bir şekilde ortaya koyduğunuz bu işte e, merkez, çevre vesaire gibi e, dikotomiler üzerinden e, gitmek yerine bir sınıf analizi evet, e, evet. tekniğiyle, yöntemiyle e, evet. bu hı hı. kitap çalışması. Daha doğrusu bu aslında bir, sizin doktora çalışmanız. Evet, e, Bunu e, yapıyorum diyorsunuz. Hı hı. E, evet, yani sınıf analizi boyutunu işin içine kattığımızda e, hakikaten önemli bir e, şeyin, darbenin 12 Eylül darbesinin e, önemli bir veçesini aslında ortaya koymuş oluyorsunuz. Hı hı. Çünkü şimdiye kadar ki e, bütün demesek de en azından çoğu e, darbe üzerine yayında işte solcu anarşik gruplar e, bıdı bıdı yaptılar da e, askeriyenin gücüne gitti Kaltı evet, evet. şey yaptı darbe Hı -hı. yaptı Hı -hı. falan e, seviyesinde bir açıklama aslında Ama bu kitapta e, Burjuvazi'nin e, gülme sırası bizde demesiyle e, Hı -hı. bu şeyi e, darbe yolunu ...ne kadar da harlandırdığını ve hızlandırdığını aslında ortaya koymuş hı hı, destek oluyorsunuz. Destek verdiğini, evet. E, bu çalışmalarda aslında Burjuvazi'nin konumu, yani Burjuvazi'ye bakış da e, önemli. E, bu da hani bu dikotaminin bir parçası, devlet toplum dikotamisinin bir parçası. E, or, ordu ve Burjuvazi ikiliği üzerinden gidiyor. Yani Burjuvazi genelde Türkiye'de e, nasıl analiz ediliyor daha çok e, işte güçsüz bir burjuvazi. Devlete bağımlı bir burjuvazi. E, devlet tarafından yaratılmış bir burjuvazi. Evet. Tarihsel olarak böyle evet. tanımlanıyor ve e, bu güçsüzlüğü hala devam ediyor. E, ön kabulü bu söz konusu. Ön, ve ön kabulle e, bakılıyor. Burada şöyle bir sorun var. E, burjuvazi bu anlamda hani, sivil topluma ait. Topluma ait bir şey. Bu devlet toplum dikotomisi içinde topluma konuluyor ama ee, gerçekten bu süreçte hani gerçekten bu kadar ezilmiş, itilmiş, işte devlet tarafından e, baskı altına alınmış, e, devlete bağımlı bir güç mü gerçekten bunu sorgulamak Hı. önemli. Bu, bu 12 Eylül'e bakış e, ve sermaye sınıfının o süreçteki rolünü ortaya koymak aslında bunun gerçekçi bir bakış açısı olmadığını gösteriyor. Yani e, hani devlete bağımlı bir burjuvaziden... E, bu, ya da güçsüz bir burjuvaziden söz etmek çok mümkün değil bu dönemde ki 80 sonrasına baktığımızda da zaten hani burjuvazinin e, dileklerinin tümünün neredeyse gerçekleştiğini görüyoruz dolayısıyla hani mağdur olan bir burjuvazi yok bu anlamda hani biraz böyle tanımlanıyor çünkü e, bu ikilik üzerinden bakıldığında hmm. e, daha mağdur bir burjuvazi ama asıl rolü ve e, etkinliği e, sınıf temelli bir bakış açısıyla ortaya çıkabilir tabii bu süreçteki. Peki aslında bir miktar üzerinden geçmiş olduk ama e, en azından meselenin bu tarafını e, kapatabilmek adına şey yapacağım. E, 12 Eylül literatürü içerisinde hem akademik çalışmalar hem e, yayınlanan kitaplar, makaleler vesairelere baktığınızda uh -huh. e, Burjuva sınıfına Sınıf analizi yahut işte bu bahsettiğimiz dikotomiler üzerinden bakıldığında o literatürü nasıl görüyorsunuz? Hı hı. E, şimdi... Türkiye'de sermaye sınıfına yönelik e, çalışmaların, hani çözümlemelerin sınırlılığından bahsediliyor. Genel olarak detalatürde de bahsediliyor. İşte, e, Korkut Borat'a bahsediyor. Hı hı. Mesela Mustafa Sönmez'de bahsediyor. E, sermaye sınıfı içi çatışmalar neler? Ha, e, uzlaşı noktaları neler? E, bunlar hakkında ampirik veri e, bilgimiz yok diyorlar. Yani e, Türkiye'de sermaye sınıfının analitik bir e, çözümlenmesi bir anatomisi... Yok. Ee, yok bu hani belli gazetelere dayanan daha e, şey tartışmalar var e, yazılar var ama e, böyle bir eksiklik olduğunu e, söylüyorlar. E, ben de hani bu tabii ki hani o dönemde sermaye sınıfının bir e, anatomisini çıkarma gibi bir iddia e, taşımıyorum ama e, bu işte çatışma noktaları nelerdi sermaye sınıfı içinde? Uzlaşı noktaları nelerdi? Ve bu bunların ortaya çıkışında... E, i̇şçi sınıfıyla ilişkisi, sermayenin işçi sınıfıyla ilişkisinde e, bu, bunlara ne etki ediyordu bu değişime? Uzlaşı noktalarının ortaya çıkmasına ya da e, çatışma noktalarının güçlenmesine biraz bunu ortaya e, koymaya çalıştım. E, yani yapılan analizler e, sermaye sınıfının önemini bu süreçteki rolünü ortaya koyan e, sınıf merkezli analizler de var. E, çok değerli çalışmalar ama ben hani biraz daha ampirik anlamda bunu göstermeye çalıştım nelerdi be biraz daha o, açıklamaya çalıştım o uzlaşma ve çatışma noktaları sermaye sınıfının içinde hı hı. darbeye giderken ee, şimdi çatışma noktaları aslında e, yani sermayenin farklı kesimleri arasında olması beklenen çıkar çatışmaları yani mesela e, tarım e, büyük toprak sahipleriyle e, Sanayi sermayesinin, tarım Hı. kesimiyle sanayinin Hı. çatışması, işte taban fiyatları işte ya da vergilendirme mevzunda mesela. Ya da büyük sermaye ile küçük sermaye arasında. E, yerel Anadolu sermayesiyle e, işte Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik o dönemde. Hani bazı küçük sermayeler bundan e, geri duruyorlar. Bunu e, bir takım önlemler alınmasını istiyorlar. Bunun gerçekleşmesi için. Bir, bir, bir yandan o sırada işte e, Avrupa ortak biz pazar şeyleri de dönüyor. Hı hı. E, bu tür bir şeylik, e, bu tür çatışmalar var. E, ama bu döneme baktığımda benim için daha ilginç olan şey o bir uzlaşı e, görmemdi. Yani e, çatışmadan çok bunun ön plana çıkmasından çok bir birlik çağrısı ve dayanışma çağrısı hı hı. var. Sermayenin o dönemdeki temsilcileri arasında bunun en somut örneği Hürteş Ebbüs Konseyi o dönemde kurulmuş kimlerden oluşuyor bu Hürteş Ebbüs Konseyi? Hürteş Ebbüs Konseyi o dönemde TÜSİAD Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Ziraat Odaları Birliği ve Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'dan oluşuyor yani sermayenin çok farklı kesimleri bir araya gelmiş. Çiftçiler var, işte tüccarlar var. Dolayısıyla böyle bir birlik çağrısında bulunuyorlar. Bu hani çok başarılı olmuş bir şey değil. Yani genel kurul Genel kurulu yapıyorlar işte belli gazetelere e, ilanlar veriyorlar bizim ortak tavrımız bu işte e, hür teşebbüsün talepleri bunlar hür teşebbüsün işte hükümetten talepleri şunlar gibi. Neyin karşısında birleşiyor bunlar? E, temel amaçlarını e, demokratik ve e, yani demokratik sistemi korumak rejimi korumak olarak koyuyorlar çünkü rejimin tehlikede olduğunu düşünüyorlar. E, bu işin makyaj tarafı. Evet. <gülüyor> Evet ama bir gerçekliği var. Mesela e, grevlere karşı bir arada durmamız gerekiyor diyorlar. Yani gerçekten hani bu bir gerçeklik mi değil miydi bu belki tartışılabilir ama e, ciddi anlamda özellikle daha çok e, esnaf ve tüccar kesiminden bu e, Hürt Teşebbüs Konseyi kongrelerinde e, toplantılarında dile getirilen şeyler var. Bir komünizm tehlikesinden bahsediyorlar. Evet. Daha çok bu grevlere karşı mesela toplu sözleşmelerde bir arada olmalıyız dayanışmalıyız hani karşıda güçlü örgütlenmiş bir e, işçi kesimi var dolayısıyla e, buna karşı ne yapabiliriz biz de birlik olmalıyız e, grevler e, sırasında birlik olmalıyız mesela e, işte kendi aralarında bir tür dayanışma e, geliştirmeye çalışıyorlar e, belli bir yerde çalışan işte o sırada grevden ayrılan ee, yani Farklı bir yerde çalışmasını engellemek için o işçinin evet. e, haberi, haberimiz olsun işte e, grevdeki Senin attığın adımı ben almayayım şeklinde paslaşalım ee... şeyleri yapıyor ki e, çok evet, yakın evet. zamana kadar medyada da bunun e, anlaşmalarını falan görmüştük hı -hı, hı -hı. Bu tür bir şeyleri var yani aralarında bu ilginç gelmişti uzlaşı anlamında bana. Yani bu tür daha önce bahsettiğim çatışmalar geri plana itilmiş gözüküyor. Çünkü mesela Ziraat Odaları Birliği orada. Normalde belki işte AET'ye üyelik konusunda belli çekinceleri olabilir. Ya da mesela vergi konusunda hani büyük sermayeyle çatışma içinde ama orada mesela vergi sistemi düzenlenmeli. Bu hür teşebbüsün bir isteği diye bunu bunun altına imza atıyor. Hı. Bu tür bir uzlaşı var. Yani tek bir ses olarak biz hareket edelim ve taleplerimizi dile getirelim çabası var. Ben bunun arkasında daha çok o dönemdeki işçi sınıfının örgütlülüğünün geldiği nokta olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye tarihinde olmadığı kadar çok yüksek bir e, düzeyde evet. örgütlülük Dolayısıyla hareketleri. Şeylerde, Dolayısıyla şeylerde sermaye da, sınıfı evet, da e, komünizm tehlikesi yani. söz konusuysa gerisi teferruattır değil evet. bir araya geliyor. E, rejimi korumak gibi bir şey. Evet. evet bir. E... Peki e, <gülüyor> şimdi tabii böyle bir anlık sessizlik e, olunca bir. Şimdi, e, radyonun resimlisi çıkmış ama biz hala resimsizinde olduğumuz için e, dinleyenler bizi şey yapmıyorlar, görmüyorlar. E, şu anda bir yandan konuşmaya çalışıyor ama e, Ebru Hoca'nın elleri tir tir titriyor. E, i̇lk yayın deneyimi olduğu için son derece he, heyecanlı. E, Kötü bir sesle de konuşmak zorunda. Evet, Bir de hastalık maalesef. söz konusu e, ve daha bu sabah e, Ankara'dan e, yoldan geldiniz. Hı. Hepsi üst üste gelince şey, e, normaldir evet. yani herhangi bir problem yok. E, peki işin bir de diğer tarafına e, şey yapalım. E, ön sözün sonlarında şöyle bir e, cümle kuruyorsunuz. E, yani şimdi mealen e, söylüyorum. Hı hı. söylüyorum. E, bugünlerdeki e, işte tarihle hesaplaşma e, iklimi içerisinde olduğumuz bu Türkiye'de hı hı. E, bu tür bir e, şey... Nasıl söyleyeyim tartışma mecrağında ilerlemediğimiz sürece bu tarihle hı hı. hakikaten hesaplaşmamız pek de mümkün görünmüyor hı hı. türünde bir şeyiniz var evet. sözünüz var ee, isterseniz ondan biraz bahsedelim Yani 12 Eylül'le nasıl hesaplaşılır hı hı. bu temel soru aslında Evet Öncelikle şunu anlamak gerekiyor. Bunu ortaya koymak gerekiyor. 12 Eylül basit bir askeri darbe değil. Yani basitçe sadece bir evet, askeri evet. darbe değil. Ee, toplumsal yapıyı değiştiren, büyük ölçüde değiştiren, e, sınıf ilişkilerini, Türkiye'de sınıf ilişkilerini değiştiren, yeniden düzenleyen, e, bugün uygulanan neoliberal politikaların yolunu açan, bunları kolaylaştıran, bunların uygulanmasını kolaylaştıran bir, dönüşüm, yani bunun başlangıcını oluşturur, başlangıç noktası. Dolayısıyla yani basit bir darbe değil... ve bunlar ardında bir çok büyük bir toplumsal değişim var. Yani sonuçta 80 darbesi kadar Türkiye'deki Gündelik yaşamımızın e, her noktasına e, evet. nüfuz eden ve etkisi e, ve olan hala, başka darbe yok. Yani evet. bugün hala e, onun şeyleriyle yaşıyoruz Devam eder. sonuçlarıyla. Evet, yani hani sadece orada istediği için gerçekleşmiş bir şey değil. Ee, bir iki generelin yaptığı bir şey değil. Gerisinde e, siyasi, sosyal, iktisadi bir kriz var. Bunun, sınıflar mücadelesi var. Böyle görmek 12 Eylül'ü gerçekten anlamamızı sağlayacak ve e, gerçekten hesaplaşmamız için önemli. Yani bu süre bu süreçteki e, sorumluları ortaya çıkarmak için, e, bu sürecin sonunda kazananları kaybedenleri ortaya koymamız için e, ya da yani hesaplaşmak demek aslında bu süreçte kaybeden kesimlerin 12 Eylül'den sonra kaybeden kesimlerin e, hesabının sorulması aslında Tabii. yani bu, bu kesinlerin hesap sorulması bugün e, bu anlamda baktığımızda işte 12 Eylül'den sonra sermaye sınıfı perspektifinden yani sermaye sınıfına baktığımızda sonuçta bütün e, taleplerinin yerine geldiğini hatta 2000 sonrasında çok daha e, neoliberal uygulamaların çok daha rahat e, uygulanmaya başladığını görüyoruz. Yani o, mesela özel özelleştirmeler hiç olmadığı kadar rahat ve hızlıca yapılıyor. Ee, dolayısıyla bir süreklilik var ee, hesaplaşmak için bu sürekliliğin kırılması gerekiyor. Yani Hı -hı. bunu burada bir değişiklik olması gerekiyor. Kaybeden kesimler yani işçi sınıfı, işte öğrenciler o dönemde e, bu toplumsal örgütlük içinde hareket içerisinde bulunan kesimler, emekliler, e, memurlar. Bunların, e, bunlarda bir değişiklik olması gerekiyor. Yani bunların konumlarında şu anda Türkiye'de, bunların konumlarında bir değişiklik ol, iade, olması itibar gerekiyor. itibar olmadığı e, sürece te, televizyon programlarında şu olmuştu, bu olmuştu diye evet, evet. E, söylemek... Yani, evet, sadece bir e, bu anlamda hani Evren'in ve Şahin Kayan'ın yargılanması... Evet, birçok insan için sembolik bir önemi var. Özellikle o dönemde gerçekten hani... E, Zorluklar yaşamış, yaşamış insanlar ve... için o kişilerin yargılandığını görmek. Hoş bu ne kadar gerçekleşecek o da tabii bir yani. şey ama bunun sembolik önemi var ama hani böyle bitmeyecek. hani Yargılansalar da aslında 12 Eylül'ü biz yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Dolayısıyla burada bir değişiklik olmadan. Bu süreçte bir kırılma olmadan gerçek anlamda bir hesaplaşma mümkün olamayacak. Bu yüzden 12 Eylül'ün ardındakileri ortaya çıkarmak, gerçek sorumluları, o sınıf ilişkilerini ortaya çıkarmak bu hesaplaşmanın tüm boyutlarıyla yapılmasını sağlayacak. Bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. 12 Eylül daha iyi anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Peki e, kitap 77-80 e, arasına odaklanıyor büyük ölçüde. E, oradaki o Hürt e, Teşebbüs Konseyi'nin... Ee, işte komünizme karşı e, hep bir, bir araya gelmeleri gibi bir desteğin ortak bir irade göstermelerinin haricinde e, o sermaye sınıfının orduyla nasıl bir e, şeyi var? Hmm. E, ilişkilem yani o destek sadece işte gazete demeçleri vesaireler halinde mi? Hı hı. Yoksa daha organik? Ee, yani şöyle hani bir tür işte, sıkı yönetim me destek ver veriyorlar mesela Hı. Burjuvazi. ya da hani e, koluk kuvvetlerinin e, işte yetkileri arttırılmalı taleplerinde bulunuyorlar yine e, DGM'ler kurulmalı diyorlar mesela e, yani biraz hani ordunun fonksiyonunu tanımlayan bu anlamda talepleri var e, ama hani daha organik bir şey hani görüşmeler şey anlamında e, onları şey, muhtemelen bilmemiz çok kolay olmayacak evet belki evet ama yani. hani 12 Eylül sonrasındaki e, hükümette yine hani işverenlerin olması tüsyaat üyeleri var mesela hı hı. hani bu belli bir şeyi gösteriyor sonuçta hı hı. belli bir e, bağı Paslaşmayı. gösteriyor e, dediğim gibi yani organik e, bağı belki ya yani bu bu anlamda taleplerini de görebiliyoruz en azından bir e, yönlendirme ya da tanımlama hani e, Devlet otoritesini Hı -hı. kurmalı talebi çok net. Ve tabi sonuçta hani darbenin yapılabileceği o meşruiyet zeminini kuvvetlendirmiş oluyorlar. Yani evet, 60'ta da 70'te de vererek. yapılmıştı Hı -hı. ama bu denli güçlü bir meşruiyet zemini yoktu. O yüzden de belki etkileri 80 darbesi kadar derinlemesine nüfuz eden bir yapıda olmadı. Evet tabi darbeye destek yani mesela anayasanın oylanma süreci. Hı hı. E, evet darbenin rıza rıza rıza mekanizmaları. Darbe e, 1980 bu anlamda daha başarılı yani tırnav yani. içinde e, rıza anlamında. E, peki şurada e, şimdi aslında bu kitap sadece 77-80 arasındaki sermaye sınıfı ve e, darbeye giden yoldaki etkileri ee, üzerine odaklanmış oluyor ama e, her bu tür çalışmada e, olduğu gibi aslında bugün ne dair de e, bize bir takım malzemeler sunmuş oluyor. Örneğin e, şey de o 29. sayfada şöyle bir cümleniz var. Özellikle iktisadi ve siyasal krizin aşılmasında sermaye sınıfının rolünü ortaya koymak, ne tür stratejiler geliştirdiğini serimlemek. Bir bakıma sermaye sınıfının bugünkü toplumsal konumunu netleştireceği için de yararlıdır diyorsunuz. Ee, şimdi 77-80 arasındaki sermaye sınıfındaki e, olan birçok aktör bugün yok. Bugün olan birçok aktör de dün yoktu hı hı. deyip bu nasıl bir e, şeydir? E, nasıl bir bağlantıdır ki e, dendiğinde bu bağlantıyı nasıl kurarsınız? Evet. Evet hani sermaye sınıfı tabii e, hani sabit değil. Sonuçta bugün hı hı. daha farklı e, fraksiyonlar, daha fark, fraksiyonların daha farklı e, örgütlendiği, yapılandığı bir uzlaşıları, durum var. bir araya gelişleri hı hı. var. E, ama belli ortaklık yani şöyle sermaye sınıfına bakış anlamında bize ipucu vereceğini hı hı. düşünüyorum. Evet. Mesela o dönemde işçi sınıfına karşı, işçi sınıf hareketinin e, daha üst düzeyde olduğu bir noktada sermaye sınıfının bir araya gelme çabası, dayanışma çabasına girmiş olması örneğin. Hani bir e, sermaye sınıfı kriz durumlarında nasıl davranır, na, ne tür stratejiler geliştirir. E, bunları yani o döneme ilişkin bu strateji analizlerini yaparken yani... İşte bir siyasal krizle nasıl başa çıkıyor, aralarındaki ilişkiler nasıl biçimleniyor, İşçi sınıfına karşı e, geliştirdiği stratejilerin nedeni ne? Bunları e, ortaya koyarken aslında hani genel bir model yaratılabilir diye düşünüyorum. Yani bugün bakarken hmm. sermaye sınıfı iç içi ilişkilere bakarken aslında işçi sınıfının konumunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor böyle bir karşılıklı bir, yani, bir model sonuçta. bir e, bir tür e, süreklilik bu anlamda hı hı. O, e, yani daha hani sermaye sınıfına nasıl bakmalı sorusuna bir ölçüde yanıt vereceğini düşündüm evet. biraz o kaygıyla da e, yazdığım bir şeydi ama tabii şu boyutu da var bugün yaşadığımız süreç işte 80'le kurulan ve yani kolaylaşan zemini hazırlanmış evet. bir süreç dolayısıyla öncesine bakmak yani bu nüveler bunun nüvelerini bulmak bu nasıl ortaya atıldı, nasıl ortaya çıktı bunu bulmak e, bir ölçüde hani bugünü de aydınlatabilecek bir şey. Belli süreklilikleri görmemiz açısından Kesinlikle. aydınlatacak bir şey. E, hani bunu başta kim istedi, nasıl oldu, bu sürece nasıl gelindi, bu noktaya nasıl gelindiği aydınlatacak bir şey. E, bir tür hani izlek yaratacağını evet. düşünüyorum. Yani oradan bir e, o sürekliliği yakalamanın önemli olduğunu düşündüğüm için Evet yani 80 öncesindeki sermaye sınıfı e, şeye e, orduya darbe açısından destek e, veriyordu. Ama bugünkü sermaye sınıfı e, ordunun, ordu vesayetinin ortadan kaldırılması için destek veriyor. Dolayısıyla ne alakaları var e, hmm. demek yerine aslında her ikisini de iktidar e, yapılarıyla ve rıza mekanizmalarının nasıl işlettikleriyle e, işlettikleri noktasına e, baktığımızda hmm. Çok başka adamlar, e, hani beyaz Türkler ve Anadolu Kaplanları gibi e, kabaca karşı karşıya getirsek Hı -hı. bile, aslında e, işleyiş ve e, davranış biçimlerinin Hı -hı. gayet süreklilik gösterdiğini göreceğiz. Evet, bu e, söylediğiniz şey bu açıdan çarpıcı hani şimdi demokratikleşmeye yönü, yönelik e, sanki hani daha fazla sahipleniyor gibi göz ya da sivil toplum örgütü olarak kendilerini tanımlama e, ama o zaman da sivil toplum var. örgütü olarak o, yapıyorlardı zaten. İşte bu süreci başlangıcı aslında 70'in sonuna evet. gidiyor. O da onu da vurgulamak önemli. Yani işte gazetelere ilan vermek ya da hani daha farklı bir işte bu hür teşebbüs konseyini kurmak yani siyasal alana daha açık müdahale etmek. Evet. Hani sadece ekonomik iktisadi meselelerle ilgilenmiyoruz. Daha siyasal meselelerle ilgileniyoruz. Bu da mesela aslında 70'lerin sonuna gidiyor. Tabii 90'lardan sonra bu daha da hani TÜSİAD örneğinde işte eğitim meselesine ilişkin raporlar, işte Kürt meselesine ilişkin raporlar. Daha demokratikleşmeye doğru bir şeyleri var. Söylemleri evet. var ama hani e, sonuçta e, yine herhangi bir kriz anında e, ciddi bir siyasi krizde ciddi bir iktisadi krizde e, hani bu, bu şeyi devam ettirecekler mi? bu Refleksler şey, geri dönüyor. Tabii ki. E, Ebru Hocam yani e, gülme sırası bizde. E, kitabınızla aslında öyle bir tartışma alanı açmış oluyorsunuz ki Bunun üzerine daha çok e, konuşmak gerekiyor Ama e, süremizi aştık bile e, Katıldığınız için çok çok teşekkürler Ben teşekkür ederim e, Ta Ankara'lardan buralara çok programa katılmak için geldiniz e, Tabi bu arada gülme sırası bizde e, isminin nereden geldiğini de söylemeden kapatmayalım programı e, 12 Eylül'e giden e, süreçte TİSK Başkanı Halit Narın'ın Nani'nin pardon e, şu cümlesinden çıkıyor bu kitabın başlığı. 20 yıl işçiler güldü biz ağladık şimdi gülme sırası bizde diyor. E, bakalım gülme sırası ne zaman değişecek? E, en azından bu soruyu sorabilmek ve e, bu yola doğru tartışabilmek için e, gülme sırası bizde kitabınız e, önemli bir e, kaynak gösterecektir bize. Yol gösterici olacaktır. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.